Ancak bir zulüm işleniyorsa ya da isyan oluyorsa bu takdirde kocasının emrini sarfına nazar eder. Allah Teala Bedahşi Hazretlerinden razı olsun. Konuşmanın Hakikati ve Faidesi Konuşmak insanın kalbinde ve ruhunda gizlenmiş iyilik ve kötülüğün tercümanıdır. Dil o konuşmanın aletidir. Akıllı insan diliyle düşmekten son derece sakınır. Hadis-i şerifte Resulü muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Ey Muaz! Konuşmadığın müddetçe şüphesiz ki rahatsın. Konuştuğunda dikkat et. Konuşman aleyhinde ve lehinde olabilir. İzahı. İnsanın aklında gizlenmiş olan kelimelerin çoğu aleyhte olan kelimelerdir. Cahilliği taşkın olmayan o aleyhteki kelimeleri söyleyemez. Akıllılara sükut gerekir. Sükut aklı çoğaltır. Çok konuşmanın Nifakın alameti olduğu ulema tarafından tespit edilmiştir. Sükut, çok yerde ibadettir. Selefin tavsiyesi şöyledir. Dilini gemle, ya hak söyle, ya sus.